1070 numaralı konu, sahabilerden Ebu Abdullah'ın vefatı esnasında Allah'ın kendisi hakkındaki takdirini bilemediği için ağlaması, Hazreti Peygamber'in sahabilerinden Ebu Abdillah hastalanmıştı. Arkadaşları ziyaretine gittiklerinde onu ağlarken buldular ve, Ey Ebu Abdullah, niçin ağlıyorsun, Hz. Peygamber sana, yığından al ve kıyamet gününde benim yanıma gelinceye kadar öylece bırak, buyurmadı mı, dediler. O da şunları söyledi, Evet, ama ben Hazreti Peygamberin şöyle buyurduğunu işittim, Allah Teala sağ eliyle bir avuç, insan, alarak, bu cennet içindir ve ben bundan şaşacak değilim, buyurdu, sonra diğer eliyle de bir avuç alarak, bunlar da cehennem içindir ve ben bundan da şaşacak değilim, dedi, İşte ben bu iki avuçtan hangisinde bulunduğumu bilmediğim için ağlıyorum.